<gülüyor> Efendim saç boyamak caiz midir? Hangi renge boyanırsa iyi, hangi renge boyanırsa iyi değildir. Evli olduğum halde eşimden mehirim olan altınlarımı istiyorum. O da bana kızıp annenin evine git diyor bana. Ayrıca dışarıya çıkmama izin vermiyor. Bu şeriata uygun mudur? Evet. Evet. <gülüyor> Saçı boyalamak uygun muydur? Biraz önce bana cevap vermiştik. Saçı boyalamak uygundur. Hangi rengi isterse ona boyar. Herhangi bir sorun olmaz. Eğer mehirli olan altını eşine vermişse onu borca vermiş demektir. Hibe ederse o ayrı şey. Hibe edebilir ya da borç verebilir. Buna beraber eşinin onun borcunu ödemesi gerekir, borç vermiş çünkü. Önce kul Allah'a karşı sorumludur. Eğer nikah kıyılırken Allah mehri belirle dediyse, belirlemişse bu durumda Allah'ın huzurunda söz vermiş, borcunu ödemek zorundadır. Buna karşılık ananın evine git diyemez, böyle bir söz kullanamaz. Herhangi bir şeyi söylerken Allah'a göre söylemek gerekir. Eğer karşımızdaki bir müminse, bir Müslümansa, ben iman ettim diyen biri ise, Müslümansa, bu durumda Allah'ın emrini ona hatırlatmak gerekir. Yok, Müslüman değilse zaten bu emri hatırlatsan da bir mana ifade etmez. Yosa böyle bir de üstüne üstlük kızıp başka türlü cevap veriyorsa ona Allah'ın emrini hatırlatmak gerekir. Evet. Efendim Adana'dan Rabia efendim insanın bu dünyada gizlediği günahlar diğer dünyada açka çıkar mı? diye sormuş efendim. Evet. Eğer tövbe etmemişse Allah da onu kıyamet günü hesaba çekerken örtmezse ortaya çıkar. Örterse bu durumda ortaya çıkmamış olur. Allah ayet-i de öyle buyurdu. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, kim iman eder, salih amel işlerse Allah onların günahını affeder, mağfiret eder, bir de örter dedi. Bir de inkar eder yani. İşlememiş gibi inkar eder eğer tövbe etmişse zaten onu örtüyor. Başkasından örtüyor. Bir de, kendi kendisi, bir de ondan örtüği vardır. Sanki hiç işlememiş gibi muamerede bulunur. Eğer tövbe etmişse bu kesin böyledir. Tövbe etmemişse evet iş onun rahmetine kalmış, onun muameresine kalmıştır artık. İnşallah tövbe ediyoruz. Tövbe ettikten sonra da bunu siliyoruz. Allah asla onu karşımıza getirip bizi utandırmaz. İnsanların içinde bizi utandırmaz. Bunu böyle bilelim. Gönlümüzden de silelim inşallah. Evet. Efendim Muhyiddin Çelik rahatsız olduğumdan dolayı hocamızdan dua istiyorum. Bazen sebepsiz yere sıkıntı geliyor. Üzülüyorum. Allah'ı çok seviyorum ama hocamızın himmetine ihtiyacım var. Teşekkürler. Demiş. Allah razı olsun. Bu beşeri bir haldır. Herkes böyledir. Herkes her zaman muhabbet halinde değildir, aynı halde değildir. Nasıl ki, yani bir gün içinde bir sabah vardır, öğle vardır, ikindi vardır, akşam vardır, hava farklı farklı ise, insan da öyledir. Bazen sıkıntı duyar, bazen muhabbet halindedir, bazen çok daha farklı bir haldedir. Önemli olan hangi halde olursa olsun, Allah'ın huzurunda olduğunu unutmadan kulluğunu yapmaya çalışmaktır. Kazanmaya çalışmaktır. Böyle yapıyorsa doğru yapıyoruz demektir. Evet, Allah bizi bir an bile huzurda olduğunu unutmayanlardan eylesin, gereğini de yapanlardan eylesin inşallah. Evet. Efendim Sivas'tan bir izleyicimiz. İyi akşamlar hocam. Ben eşimle çok mutluyum, çok şükür. Eşim alevi ve Sünniyim min aile etrafı tarafı beni pek istemiyorlar. Arapı olmadığım için ben Cem evine gitmem doğru olur mu? Cem evi dedeleri kızımız yabancı ile kaçtığı için eşimin ailesiyle konuşması yasaklandı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Evet. Ne Alevilik, ne Sünnilik, ne de herhangi bir mezhep din değildir. İslam değildir. Sadece mezhep demek yol demektir. Yolu gidiyorsun. Bir yolu gidiyorsun. Bir alimin yolunu gidiyorsun. Ya da Ehlibeyt'in yolunda yürüyorsun. O fark etmiyor. Sonuçta Resulullah Efendimiz'in yürüdüğü yolu gidiyorsun. Kur'an'ın yolunu yürüyorsun. Onun için böyle ayrım yapmak doğru değildir. E sırala ne diyoruz? Kim La İlahe illallah Muhammedun Resulullah diyorsa kardeşimizdir. Mümin kardeşimizdir. Müslüman kardeşimizdir. Bizim gibi düşünmeyebilir. Anlamamış olabilir. Kim takvaca yani Allah'a karşı sorumluluğunu bilip gereğini yerine getiriyorsa kim Allah'ın ipine Kur'an'a sarılmışsa, kim Allah'ın Resulüne tabi olmuşsa, uymuşsa o Allah'a yakındır. O kazanmıştır. Hiç kimse kimin Allah'a yakın olduğunu bilemez. Onun için herkesin önce kendine bakması gerekir. Kendini hesaba çekmesi gerekir. Evet, böyle bir durumda kardeşimiz soruyor. Cemaevine gitmem doğru olur mu? Tabii ki doğru olur. Cemaevi cami de cemevidir. Toplanılan yer demektir cami. cemevi de öyledir. Eğer orada Allah'ın emrine aykırı bir şey yapılmıyorsa, bu durumda oraya gittiğimizde nasıl bir yanlış olur? Herkes yolu kendi gönlünden yürüyor, bir yerden yürümüyor. Mekan onu yürütmüyor. Gönlünden yürüyor. Yani 100 kişi camiye geliyorsa her birinin gönül hali Allah'a yakındığı farklıdır. Her birinin kıldığı namaz da farklıdır. Evet onun için kardeşimizin de gönlü bu açıdan da rahat olsun. Evet, gidebilir. Onlara katılabilir. Onlarla beraber Allah diyebilir. Onları dinleyebilir. Herhangi bir sorun olmaz. Buna beraber öyle Arevi, Sünni, Şafii, Hanifi diye ayırmak da doğru değildir. Evet, bir olmak lazım, beraber olmak lazım, kardeş olmak lazım. Evet, önümüzdeki ölçünün ne olması gerekir? Biraz önce Allah peygamberlerini gönderirken ne buyurmuştu? Allah'a hiçbir şey iştir, koşmayın. Ve sadece Allah'a avd olun. Hiçbir şeyi Allah'a şirk koşmuyorsak, sadece Allah'a avd olmaya çalışıyorsak, doğru yapıyoruz demektir. Böyle yapanlar doğru yapıyor demektir. Farklı olsun. Evet. Efendim, Konya'dan İbrahim Aslan. Selamun Aleyküm. Azı mı? Bunu sormam nedir? Darul İslam değil, Müslümanlar söz sahibi değil. Ben bir senedir cuma namazına gitmiyorum. Bir de hocamız dört mezhebe göre anlatırsa çok sevinirim. Evet. Biraz önce söyledim. Dört mezheb diye bir şey yoktur. Yani her birine göre bu doğrudur. Demek doğru değildir. Allah'a göre, Resulüne göre, Kur'an'a göre dört mezhepte oraya dayanıyor mu? Dayandığını iddia ediyor mu? Ediyor. Dört mezhebe değil. Bin dört mezhebe göre de bu böyledir. Hangisi Kur'an'a uyuyorsa o doğrudur. Kur'an'a uymayan yanlıştır. Evet. Türkiye darül midir? Kesinlikle hayır. Darül değildir. Darül bir anlamak gerekir. Harp ismi üzerinde savaş. Eğer bir yer, bir belde İslam'la, Müslümanlarla savaş halinde ise zaten orada senin cuma namazı kılmana müsaade etmez. Hatta namaz kılmana müsaade etmez. Bunun için şartları zorlayıp ile de burada namaz kılacağız demek doğru değildir. Darul bu demektir. Yoksa orada namaz kılmak serbesttir. Cuma namazı kılmak serbesttir. Camileri hatta devlet yapıyor. Hatta devlet bir de maaş verip imam atıyorsa oraya nasıl Darul denebilir? Cuma namazı burada kılınmaz, kılı namaz denebilir. Denemez. Buna beraber Allah ayet-i kerimede öyle buyurmuştu. Cuma günü Allah'ın zikrine çağrıldığınız zaman hemen davete icabet edin. Namaza koş. Namazı kılıp bitirdikten sonra Allah'ın sizin için takdir ettiklerini aramak için yeryüzüne dağılın. Ben buraya şart koymuş. Neyin şartını koymuş? Çağrıldığınız zaman, cuma günü Allah'ın zikrine namaza çağrıldığınız zaman zikre koş dedi. Emir mi bu? Emir. Eğer bir beldede ezan okunuyorsa orası darul harb değildir. Ezan okunuyor orada. Ve orada namaza çağrılıyorsun. Allah'ın emrine göre senin davete icabet etmen gerekir mi? Evet. Yok, sen bunun için mazeret üret. İşte burası darul harb'dir. Kim söylemiş öyle? Cuma günü müminlerin haftalık toplantısıdır. Buna bir mani mi vardır? Hayır. Cuma namazı kılmasan öyle namazı kılacaksın. Yani eğer camide öğle namazı kılabiliyorsan, Cuma namazı da kılabiliyorsun, bir araya geliyorsun. Ezan okunuyorsa sorun yoktur. Bu durumda emir vardır. Allah'ın emrine, davetine icabet etmen gerekir. Orada mazeret üretilemez. Kim üretiyor bu mazereti? Kim? Bunu üretenler, insanları Allah'ın zikrinden alıkoymak koymak için yapmıştır. Kim Allah'ın zikrinden alıkoyar koyar? Şeytan, iblis. Yani sanki böyle takva sahibiymiş gibi işte burası darul harptır, burada namaz kılınmaz demek şeytanın, iblisin sağdan gelmesidir. Evet. Öyle buyurdu. Kim Allah'ın zikrinden yüz çevirirse ona bir şeytan arkadaş ederiz ki o onun etrafında döner durur. Hayır. Allah'ın zikrinden, ayetlerinden, Allah demekten Allah'ın zikrine Cuma günü Allah'ın zikrine koşmaktan, evet asla kimseyi iman etmiyor ve böyle bir iddiada bulunmuyoruz ve Allah'ın zikrine de koşuyoruz gerekeni yapıyoruz. Dört meseve göre değil 1400 meseve göre bu böyledir çünkü Allah böyle buyurmuş. Ayetten söyledim onu. Evet buyur. Efendim diğer bakıdan bizdenimiz aala gönüllü yüce dosta selam olsun. Efendim ders kağıdını çekerken gönlümüzün bütünüyle sizinle olması ve rabıtada sizinle buluşmak için nasıl bir gönlün haline bürünmemiz gerekir? Bunun için gönlün beraber olması gerekir. Bunun için Allah'a yürürken beraber yürüyoruz. Ben de böyle bir, bunun gibi bir kul olmak istiyorum dediğinde tabi olmuşsun. Gönlün beraber olmuş olur. Bu durumda onun yaptığı gibi, anladığı gibi anlaman gerekir. Yaptığı gibi yapman gerekir. Allah'ı sevdiği gibi sevmen gerekir. Onun haline bürünmeye çalışman gerekir. Böyle olunca evet o beraberlik hasıl olmuş olur. Beraber olmuş oluruz. Hatta nefsimizden kurtulup evet gönül alemimiz açıldığı için bir olmuş oluruz. Evet. Bursa'dan Erdal Polat, ey Allah dostu, sen ne güzel insansın. Sen konuştukça benim kalbim Allah'a zikir ediyor. Rabbim inşallah yanında gelmeyi nasip eder. Sen susma, konuş. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Allah dostu deyince, Allah'a dost olmayanlar şeytana dost olmuştur, nefsine dost olmuştur, dünyaya dost olmuştur. Ya da birbirlerine dost olmuştur. Mümin, Allah müminler için ne buyurdu? Allah müminlerin velisidir, müminlerin dostudur. Allah mütakilerin velisidir, dostudur. Allah mühsinlerin velisidir, dostudur. Yani bir kul mümin olunca, Allah'a iman edince, yani Allah'ı her şeyden çok sevince, o velidir. Onun başka bir vasfının olması gerekmiyor. Yani başka bir kerametinin olması gerekmiyor. En büyük keramet, aşk kerametidir. En büyük keramet. En büyük ikram. Keramet zaten Allah'ın ikram ettiği demektir. Allah ikram etmiş. Allah onu seviyor. Bundan büyük nimet var mıdır? Hayır. Yani bundan büyük kerem yoktur. Keramet yoktur. Aynı şekilde Allah bu takilerin velisidir. Takva sahibi olanlar. Allah'a karşı sorumluluğunu bilenler, Allah'ı Rab olarak kabul edip kul olduğunun idrakında olanlar, abd olduğunu bilenler, aşık olduğunu bilenler, aynı şekilde mühsinler, güzel olanlar, Allah ile güzel olanlar, güzel yapanlar, evet, Allah'ın velisidir. Allah'ın güzelliği ile güzel olanlar, Allah'ın isimlerinin tecelli ettiği kul demektir. Onunla güzel yapanlar, Evet, bütün müminler velidir. Veli olmayanlar mümin değildir. İslam'ı kabul etmiştir ama daha iman onların kalbine inmemiş demektir. Evet. Efendim Şanlıurfa'dan Dilan Sönmez. selamünaleyküm. Canların Sultanı Can Babam. Sanıyordum ki dünya sadece gez, toz, gül, oyun ve eğlence yeri ama öyle değilmiş, bilmiyordum. Can babam seninle öğrendim, seninle bildim, gördüm, seninle anladım, seninle idrak ettim. Allah bizi kendine kul, abd, abd ayna olsun diye. Her anda Rabbim seni seviyorum, sana teslimim, sana aidim, sana muhtaçım dememiz için kendi ruhundan nefeti ruhmuşuz. Can babam, nur babam, güzeller güzeli babam. Seninle öğrendim. Seninle kulluğu, ablığı, sevmeyi, aşkı, dostluğu, imanın tadını bize yaşatıyorsun. Her anda seni seviyorum Rabbim, sana kurbanım dememizi sen öğrettin. Can babam, nur babam, güzeller güzeli babam. Sen ne güzel mürşitsin sen nur alanursun. Rabbini, Rabbini tanımazken, bilmezken bizlere tanıttın, tattırdın. Sana teşekkür ederim. Can babam seni yaratan Rabbime kurban olurum. Seni ikram eden Allah'a hamdolsun. Seni Allah için çok seviyorum. Çok seviyoruz. Allah şahit can babam. Allah şahit can babam. Seni bize ikram ettiği, tanıttığı için sayısızca Rabbime hamdolsun. Onun hamdiyle ona hamdolsun. Senin gönlünle hamdolsun. Senin dilinle elhamdülillahi rabbil alemin. Seni çok çok seviyoruz. Seni sevdiren Rabbime hamd olsun, şükürler olsun. Canlar cananı, nur saçan güzeller güzeli sultan babam. Dilinden çıkan sözlere kurban olan pirim, mürşidim, canım babam. Benim gül yüzlü, nur yüzlü babam. Seni Allah başımızdan eksik etmesin. Baba her zaman mürşidim, pirim, <gülüyor> efendim. Sensin babam, sensin. Rabbim bizi her an bir ve beraber eylesin. Esselamu Aleyküm. Aleyküm selam. Allah kardeşimizden razı olsun. Kardeşimize selam olsun. Gönül konuşunca böyle konuşuyor. Bütün bu söyledikleri hepsi Rabbini sevdiği içindir. Allah eğer hep beraber Allah'ın ipine sarılın dediyse hep beraber imana sarılın. İmanınıza sarılın. İmanı olmayan ipe sarılamaz. Bir de ayrıca ne buyuruyor? Allah'a sarılın. Evet, Allah'ın ipine değil, Allah'a sarılın. Gönlündeki o imana sarıl. Aşka, muhabbete sarıl demektir bu. Bununla beraber birbirinize sarılın birbirinize sarılıp daha doğrusu tabiri i caizse imar olun, aşk olun, muhabbet olun. Evet. Konuşan aşktır. Gönül eğer aşkla doluysa söylenen kelimelerin içi de aşk doludur. Muhabbet doludur. Bazen harşet doludur. Bazen Özlem doludur. Aynı şekilde kul Rabbi ile konuşurken konuştuğu kelimeler, kelimelerin içi bazen tesbih doludur, bazen ham doludur, bazen şükür doludur, tekbir doludur. Konuşan gönül çünkü. Nefisten değil de gönülden konuşunca bu böyledir. Mesela kardeşlerimiz böyle soru gönderiyor. Biz de Onların konuşmasını seviyoruz. Öyle ki Allah'ın kulları Allah'ı seven kullar görsün diye. O kulların konuştuğunu görsün diye. Duysun, işitsin. Rabbini seven kullar var. Rabbim Allah'tır diyenler var. Öyle ki kıyas yapma imkanı olsun. Allah'ı böyle seven bir kul var ben de kuru, ben de böyle olabilirim, ben de böyle olmalıyım. Benim de böyle konuşmam gerekir. Desin. Demelidir. Dedirtmemiz gerekir. Evet. Onlar nasıl bizim konuşmamızı seviyorsa, biz de onların konuşmasını seviyoruz. Daha doğrusu onların tesbihini seviyoruz. Onların gönlündeki o aşkın, muhabbetin kelimelere dökülmesini seviyoruz. Ne onlar bize Sevdiğini söylerken ne de biz onlara sevdiğimizi söylerken aslında birbirimize söylemiyoruz. Allah'a söylüyoruz. O sevgimiz Allah içindir, Allah'a gidiyor çünkü. Yoksa böyle konuşulur mu? Konuşulmaz. Eğer beraber Allah'a yürümesek, beraber Allah ile beraber olmasak, beraber Rabbimizi tesbih etmesek, hamd etmesek, Birbirimizle ne alakamız olabilir? Olmaz. O zaman birbirimizi Allah için seviyoruz. Söylediklerimiz de onun içindir. Ona geliyor. Hamd olsun. İşte bütün mesele birbirimize bu şekilde hayır olmaktır. Birbirimize zihir olmaktır. Hamd olmaktır, tesbih olmaktır, şükür olmaktır, tekbir olmaktır. Aşk olmak, muhabbet olmak, iman olmaktır, cennet olmaktır. Böyle olanlar kazanır, böyle olanlar Allah'ı sevdiği için Allah onları seviyor. Evet, birbirini Allah için sevenler, Allah için bir araya gelenleri, kıyamet günü Allah özel olarak onlara muamelede bulunur. Evet, Ne buyurmuştu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Kıyamet günü hesapsız cennete gidenler, şimşek hızıyla cennete gidenler vardır ki onlar evet dünyada birbirini Allah için sevenlerdir. Evet kıyamet günü Allah beni sevenler ayağa kalksın dediğinde işte ayağa kalkabilmek için Allah'ı sevmek lazım. O sevginin gönlümüzden dışarı taşıp insani varlığı, her şeyi Allah için sevmemiz lazım ki Allah'ı sevenler ayağa kalksın ayağa kalkabiler. İnşallah Allah o aşkı, o muhabbeti verir, ihsan eder, ikram eder, gönlümüzden de onu ikram ettirir. Kardeşimize selam olsun. Efendim, babanın evlatları bir mesaj yollamış efendim. Selamünaleyküm aleyküm efendim. Aleyküm. Efendimiz, Allah hamdolsun Söz Hakkı programının 100. bölümünü yayınlıyoruz şu anda. Rabbim yüzlerce program daha siz, sizinle beraber bu yükü yüklenenlerden eylesin. Himmetinizle biz bu yükü yüklenmeye talibiz. Tanımadığımız, yüzünü bile görmediğimiz kardeşlerimizin Allah'a dönmesi için hiçbir karşılık beklemeden soru ve sorunlarına cevap verdiğiniz bu değerli projede sizlerle beraber olduğumuz için Allah hamd eder. Sizlere de teşekkür ederiz. Sizi çok seviyoruz. Razı olsun. <gülüyor> Güzel bir hatırlatmaydı. Yüzüncü program. Evet. Söz hakkı programı. Soru ve sorumlara cevaplar. Söz hakkı dememizin sebebi söz hakkı Allah'ındır. Söz hakkı alemlerin Rabbin'indir. Mülkünde söz hakkı sadece ona aittir. Onun için. Her ne söylersek söyleyelim. Mutlaka Rabbimiz nasıl Seviyor, nasıl emretmiş, evet, nasıl yaptırmış, peygamberine nasıl yaptırmış, evet, öyle anlamaya, izah etmeye çalışıyoruz. Öyle ki Allah'ın kulları söz hakkını Allah'a versin. Her konuda, her soru ve sorun karşısında Allah'ın neyi emrettiğini neyi buyurduğunu, sözünün, kelamının ne olduğunu anlasın diyedir. <gülüyor> İnşallah söz hakkı yüzüncü programda yüz binlere evet, milyonlara ulaşmıştır. Hamdolsun. Milyonlar söz hakkını Allah'a vermek için niyetlenmiş, çaba gayret içine girmiştir. Rabine dönmek için, Rabbi ile olmak için, Rabbine yürümek, yürümek için niyet etmiş ve bunun için yola girmiş çabasını, gayretini sarf etmiştir. Bununla beraber her bir kardeşimiz, söz hakkını Allah'a veren her bir kardeşimiz bulunduğu yere aynı zamanda o söz hakkını Allah'a verebilmek için çabasını, gayretini de sarf ediyor. Diğer insanlara da aynısını Evet, öğretmeye, anlatmaya devam ediyor. Eğer biri bulunduğu yerde herhangi bir konuda Allah böyle buyurmuş, Allah bunu böyle seviyor diyorsa söz hakkını Allah'a veriyor demektir. Hayati üzerinde söz hakkını Allah'a veriyor demektir. Bunu yaptığında nerede bulunursa bulunsun, evet, bulunduğu yerdeki insanları Allah'a davet etmiştir. Allah'ı, Rabbini dinlemeye davet etmiştir aynı zamanda. Kendisi yaparken bir de haliyle davet etmiş ve davet ediyor. Evet. Onun için inşallah hep beraber söz hakkı Allah'ın olsun diye. Allah'ın mülkünde Allah'ın sözü geçsin diye. Allah'ın sözüne uyulsun diye, tabi olunsun diye. Evet, Çabamızı, gayretimizi sarf edeceğiz. Allah inşallah <gülüyor> yaptıklarımızdan, yapacaklarımızdan razı olur. Zaten hiç kimse layıkıyla Allah'a abd olamaz. Layıkıyla tesbih edemez, hamd edemez, tekbir edemez, şükredemez. En azından Allah'ın huzuruna çıktığımızda Söyleyecek bir sözümüz olsun Nedir o? Ya Rabbi Hiçbir şeyi sana şirk koşmadım Sadece sana abd olmaya çalıştım Söz hakkını Senden başkasına vermedim Başkasının sözünü sana tercih etmedim Senin sözünü tercih ettim Rabbim ne dediyse o dedim Ama sen biliyorsun buyurduğun gibi ayet-i kerimede insan zayıf yaratılmıştır. İnsan acizdir. Arziyetimi itiraf ediyorum. Günahlarımı da itiraf ediyorum. Bununla beraber nimetlerine şükrediyorum. Beni şükredenlerden kabul et. Hamd edenlerden kabul et. Çünkü gücümün yettiği kadarıyla yapmaya çalıştım. Evet huzuruna layık olmadığını biliyorum. Ne hamdımın, ne şükrümün, ne ibadetlerimin, ne tesbihimin, ne tekbirimin, ne ibadetlerimin, hiçbirinin layık olmadığını biliyorum. Ama subhan olan sens. Eksiksiz, noktasız olan sensin. Ben aciz kulun, günahkar kulun, hatalı kulun. Kulluğu beceremeyen kulun. Ama sen biliyorsun ki sana hiçbir şeyi şirk koşmadım. Hiçbir sözü senin sözünün önünde, üzerinde tutmadım. Rabbim Allah'tır dedim. Rabbim şöyle buyurmuş dedim. Söz bitmiştir dedim. Evet, diyeceğiz inşallah. Hem diyeceğiz hem muhatap olduğumuz insan kardeşlerimize mümin kardeşlerimize bunu halimizle anlatıp söyleteceğiz inşallah. Efendim mideden berrak, hayırlı akşamlar dileyerek sorularım olacak idi Yer ve gök dahil tüm her şeyden, her şey yaratılan ve var olan kendimize dair bedenimiz dahil Rabbimiz bunları yaratan kim ne kadar güzeldir diye düşünmek, zaman ve mekandan münezzeh olan Rabbimi düşünmek, merak şirk midir, günah mıdır? Çünkü birisi bunu günah dedi, kardeşimizinkinin sorusu da evet. var efendim. Rabbimizin güzelliğini düşünmek. <gülüyor> Mutlaka o dengeyi doğru bilmek lazım, doğru anlamak lazım. Eğer Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, Allah'ın Allah zatı hakkında tefekkür edilmez. Çünkü kulun ne aklı, ne tefekkürü, ne hayali oraya ulaşmaz. Haşa. Rabbimizi isimlerinden tanımamız gerekir. Allah kendini isimlerinden bize tanıtıyor. Allah'ın isimleri üzerinde tefekkür edip, güzelliğini o isimleri üzerinden anlarken, bir de buna şahit olmamız gerekir. Bütün güzeller, bütün güzellikler, güzelliğini Allah'tan alır. En kamil manada o güzellik, yani el-esmaul-hüsna, Kimin üzerinde tecelli etmiş? İnsanın üzerinde. Mükemmel, kamil şekilde tecelli etmiş. Ama insan onu kaybetmiştir. Kaybetmeyen kimlerdir? Resulullah Efendimiz peygamberler. Onun için Allah Resulullah Efendimiz'e sen azim bir aklak sin dedi. Müminlere karşı rauf ve rahim dedi. Alemlere rahmet dedi. Evet, güzellik. Güzelliki zahiri olarak değil, Manevi olarak anlamak gerekir. Hazreti Ayşe annemize sormuşlardı bize biraz Resulullah Efendimiz'i anlatır mısın diye ne buyurmuştu? O da herkes gibi bir kul, bir beşerdi. Ama Allah'ın El Esma'ul Hüsna'sı kamil manada üzerinde tecelli etmişti. İşte kul budur zaten. Allah'a ayna budur. El Esma'ul Hüsna'nın tecelli ettiği yani kamil manada Rahim, kamil manada hamdeden, aynı zamanda hamd edilmeye layık olan, kamil manada kerim, ikram eden, kamil manada şükreden, şekur, şakir. Aynı şekilde kamil manada afu, gafur, gafar, yani hatayı, kusuri, günahı affeden, görmezden gelen, örten, yok sayan. Allah'ın güzelliği kulun üzerinde görünür. Kul, sonsuz bir deryadan bir damla misali bunu kendi üzerinde görür, bilir ya da başkalarının üzerinde görür ve anlar bunu. Evet, sonsuz bir deryadan bir damla misali anlamış olur ki, Allah'ın isimleri sonsuz ve sınırsızdır. Rabbini böyle anlaması gerekir. Sonsuz ve sınırsız olarak evet, Rahman, Rahim, Kerim, Hamid, Afu, Şekur, Buna beraber Ehad, Vahid, semet. Her bir ismi böyledir. Rabbini isimlerinden anlamak için, tanımak için düşünmelidir, tefekkür etmelidir. Anlamalıydır, yetmez. Buna şahit olmalıdır Allah'ın isimlerine şahit olması lazım ki şahadet etsin. Eşhedü en la ilahe illallah desin. Yoksa dememiş olur, diyemez bu isimlere kendi üzerinden şahit olması gerekir. Evet, Allah kuruna kendi ruhundan nefetmiştir ve ruh bütün bu isimleri taşıyor. Her bir kulun isim terkibi farklı farklıdır. Ayrı ayrıdır. Onun için her bir kul özeldir. Evet, kendindeki isimlere bakması gerekir. Sonra diğer kullardaki isimlere bakması gerekir. Evet, örnek olarak da eksik midir, tam midir. Bunu anlayabilmek için de Resulullah e bakması gerekir. Onun ahlakına, onun üzerindeki isimlerinin, Allah'ın isimlerinin tecellisine bakması gerekir. Onu göremiyorsa, onun varisinin üzerine, üzerindeki tecelliye bakması gerekir ki anlasın, kendi eksiklerini düzelsin, tam oranları da anlamış olsun. Evet, Rabbini düşünmek şirk değildir ama Rabbini isimleriyle anlayıp öyle düşünmek, tefekkür etmek lazım. Onun için ısrarla ne diyoruz? Namaz kılarken <gülüyor> Allah'ın zatını düşünmüyoruz. Ne diyoruz? Ne dememiz gerekir? Ben beni yaratan Rabbimin huzurundayım. Beni yaratan Rabbimin. Rahman ve Rahim olan beni yaratan Rabbimin huzurundayım. Vahid olan, ehad olan, semed olan, hiçbir şeye benzemeyen, hiçbir şeyin kendisine benzemediği, varlığa, yarattığı varlığa benzemeyen, Evet, benzersiz olan, beni yaratan Rabbimin huzurundayım. Beni yaratan deyince kendimizdeki o isimleri anlamış oluruz. Görüyorsak Allah kendi Besir isminden vermiştir. İşitiyorsak Semih isminden vermiştir. Eğer merhamet ediyorsak Rahim isminden vermiştir. İkram ediyorsak Kerim isminden vermiştir. O güzellikler bizde mevcut. Bununla Allah'a ne kadar yakın olduğunu tatması gerekir. Kendindeki bu isimlere şahitlik yapıyor. İman tatılması gerekir çünkü şahadet edilmesi gerekir. Kendinde böyle şahit olmadıkça, tatmadıkça da bu iman olmuyor. Hayali bir şey olur. Kendini Allah'tan bağımsız bir varlık olarak görünce, evet, kendini ayrı, Allah'ı ayrı görünce evet bu iman olmaz. Kulun kendini Rabbi ile bilmesi gerekir. Rabbinin güzelliğini kendi üzerinde görüp buna şahit olup şahadet etmesi gerekir ki eşhedü en la ilahe illallah demiş olsun. Evet. Efendim ikinci sorusu var dizelimizden. Birisi kalbimi çok kötü kırdı ve bir söz söyledim. Bizi bilen bilir, bilmeyen kendi gibi bilir. Dedim sustum. Ben dinimin, imanımın, inancımın, kitabım adına bir şeyler dinliyorum. Özellikle sizi bana psikolojisi bozuk ya da deli tabiri kullanıyorlar ama kalbim çok acıyor. Çünkü kendimi savunma yapamıyorum. Pişmanlık duyduğum günaha tövbe tövbe olmuş olur mu? Allah'ım Pir Muhammed Hüseyin efendimiz ve sizden razı olsun. Teşekkür ederim selametle. Amin. Allah razı olsun kardeşimiz <gülüyor> Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Pişmanlık tövbedir buyurdu. Yani biri tövbe etmezse bile pişman olduysa bu tövbedir. Yok pişman olmadı ama tövbe yarabildi. Bu tövbe değildir. Pişmanlık tövbedir buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Evet. İnsanlar deli diyebilir. <gülüyor> Zaten mümin kendini akıllı zannedenler katında delidir. Kendini akıllı zannetmek başka bir şeydir. Akıllı olmak başka bir şeydir. İkisi birbirinden farklıdır. Yani bilmek başka bir şeydir. Bilgiçlik taslamak başka bir şeydir. Eğer biri Allah'a göre biliyorsa bilgisi eğer ilahiyse, Rahmani ise, rabani ise o doğrudur. Yok bilgisi Nefsani ve şeytani ise, dünyevi ise o bilgiçlik taslar. Kime karşı? Allah'a karşı. Aynı şekilde Allah'ın kullarına karşı. Biraz önce söylediğimiz gibi söz hakkını Allah'a vermeyenler, Allah'a iman etmeyenlerdir. Allah'ı Rabb olarak kabul edemeyenlerdir. Allah'ın ilahlığını, malikliğini, mülkün sahibi olduğunu evet, kabul etmeyenlerdir kendi Rabbi olduğunu kabul etmeyenlerdir. Eğer biri imanıyla hareket ediyorsa, gönlüyle hareket ediyorsa, Allah onlara ulul elbab diyor. Gönül ehli olanlar. Gönlüyle, imanıyla bakıp anlayıp gerekeni yapanlar. Evet. Allah ayetleri için bunu ancak gönül ehli olanlar anlar dediyse akıl sahipleri değil. Gönül ehli, ulul elbab. O zaman sadece aklıyla hareket edenler, anlamaya çalışanlar gönül ehlini anlayamaz. Gönül ehlinin anladığını da anlayamaz. Onları da hoş görmek lazım. Ne demek lazım? Biz de daha önce bilmiyorduk. Allah bize ikram etti. Onlara kızmak doğru değildir. Bize düşen, evet, onlara da anlasınlar diye nasıl bir rahmetle muamele yapmamız gerekiyorsa öyle muamele edip onları da anlamaya çalışıp Onlara kızmamaktır. Kızmadan onlara sevdiğimizi gösterip anlatmaktır. Ama buna rağmen eğer ders tarafta durduysa sadece bize düşen dua etmektir. Evet. Efendim Ankara'dan Kamber Tunç. Sevgili hocamızı seyrediyoruz. Sürekli hocamızın sesine konuşmasına aşık oldum. Hocama selamlar ve himmet bekliyorum hocamdan. Hocama sonsuz selamlar. Allah razı olsun. Aslında kim neyi severse sevsin mutlaka onun bir karşılığı kendi gönlünde mevcuttur. Kendi gönlünde. Onunla eşleştiği için seviyor eğer o güzellik onların gönlünde olmasa sevemez. Aslında severken kendi gönlündekini sevmiştir. Kendi gönlündekinin aslında farkına varmıştır. Sevdiği, evet söylemiştim, mümin müminin aynasıdır. Oradan kendini görüyor, kendi güzelliğini görüyor. Kendi gönlündeki güzellik açığa çıkıyor orada. Evet, açığa çıkınca ne olur? Muhabbet'e dönüşür. Aşka dönüşür. Yakınlığa dönüşür. Evet, Allah'a yakınlığa dönüşüyor. O zaten öyledir. Evet, sadece üstü örtülmüş. O anda o kelime, o söz, o ses sadece üzerindeki, gönlünün üzerindeki o perdeyi kaldırmıştır. Titretmiştir ya da evet onu tadıyor. O onun güzelliğidir. Allah'a, güzelliğimizi anlamayı, meleklerin secde ettiği varlık olduğumuzu evet, tatmayı, Allah'a yakınlığı tatmayı, Allah'ın bizi nasıl sevdiğini anlayıp tatmayı nasip etsin, ikram etsin inşallah. Allah birbirimize bunu tattırmayı, onu tatmaya vesile olmayı nasip etsin, ikram etsin inşallah. Efendim Konya'dan bir izlenimiz, Sizi çok seviyoruz. Rabbim Size nasıl teşekkür ediyorsa biz de size öyle teşekkür ediyoruz. Kalbinizdeki kainata selam olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel kulsunuz. Sizi seviyoruz. Fazilet ve kıymet. Karanlık. Allah razı olsun. Hem fazilet hem kıymet kardeşimize selam olsun. Allah bizi bir ve beraber eylesin inşallah. Mesela Konya deyince hemen Mevlana'yı hatırlıyoruz. Bunun bir sebebi olmalıdır. Yani gönlümüzde bunun bir karşılığının olması gerekir. Allah'a aşık bir huli anlıyoruz. Eğer bu aşıklık bizde yoksa hiçbir şey hissetmeyiz. Varsa ne kadar varsa o kadar farklı bir hal gönlümüz alır. Sadece bak bir şehrin ismi söylendi. O şehirde Allah'a aşık bir kuli hatırladık. Bununla beraber onlar orada olduğu için mesela gönül yine farklı bir hal alıyor öyle. Evet. Bu Allah'tan. Resulullah Efendimiz buyurmuştu. Salihler anıldığında oraya rahmet iner. Hatta salihlerin bulunduğu şehir anıldığında Yine rahmet iniyormuş. Aşk iniyor, muhabbet iniyormuş. Evet, bize düşen birbirimize aşk olmak, muhabbet olmak, rahmet olmaktır. Öyle ki ismimiz bile anıldığında oraya rahmet insin. Aşk insin, muhabbet insin. Nasıl iniyor? Gönlümüz o tarafa döner dönmez gönlümüzün üzerindeki perdeler aralanıyor. Kendimizi tanımamız gerekir. Anlamaya çalışmamız gerekir. Ama bunun içinde kendi gönlümüze bakmamız gerekir. Yoksa sadece dışarıya bakanlar, dünyaya bakanlar asla kendini bilmez, bilemez, bulamaz, tanıyamaz, anlayamaz, hatta kendi kendini, kendi varlığını tadamaz. Öyle buyurmuştu Rabbimiz. İnsanı yaratıp dünyaya gönderdim ki varlığının tadını tatsın diye. Varlığının tadını tatsın diye. Varlığımızı tatmamız gerekir. Varlığımızı tattıksa varlık olduk. Ne kadar tattıksa o kadar varlık olduk. Zahiri olarak bedenimizi tadıyoruz. Evet, bir varlığımızın olduğunu tadıyoruz. Acıkınca, sısayınca, doyunca, üşüyünce, ısınınca veya acı çekince, bir yerimiz ağırınca, saat bulunca hepsini tadıyoruz. Hepsini bedenimizde tadıyoruz. Ama bir de Varlığını tatmak demek, bir de onun Allah'tan olan bir varlığı var. Allah'ın kendinden nefrettiği evet, bir varlığı var, ruhu var. Göklere, göklerin, yerlerin, dağların kabul edemediği, taşıyamadığı bir emaneti taşıyor. Yani Rabbinin tecellisini taşıyor. Onu tatması gerekir, o olması gerekir. Beden ona binek. Beden, evet, onu tatmak içindir. Onu tatmak için, o olmak içindir. Evet varlığını tatsın diye. Tabii gerekçesini söylemek gerekir. Allah hitap eder kuluna. Bunu da bize söylemişti, onu öyle söyleyeyim. Yoksa böyle Allah söylediği deyince Allah kuluna kuluyla birebir muhataptır, teke tek muhataptır. Her anda kulunun gönlüne vahyeder. Evet. Bir de hitap eder. Bir de söyler. Bir de öğretir. Evet. Efendim Şanlıurfa'dan Sönmez Ailesi. selamünaleyküm. Aleyküm. Göz gördüğünü, gönül özlediğini, kuş yuvasını, gül yoncasını, göz babayı görür görür Gönül babayı özler, gül olan babam, kuş olsam gelsem yanına, nurdur benim babam, güldür benim babam, candır benim babam, derdimize dermandır benim babam. Allah seni başımıza taç, kalbimize nur eylesin. Rab, babam sizi çok ama çok seviyoruz. Allah razı olsun. Bizi sevmesinin bir sebebi vardır. Rabbini sevdiği içindir. Bizim Rabbimizi sevdiğimiz içindir. O da bizi sevip bizimle beraber olunca bizim gönlümüz neredeyse O da orada olduğu içindir. Evet. Rabbimizi seviyoruz. Sevdiğimiz O'dur. İstediğimiz O'dur. Rızasını kazanmaya çalıştığımız O'dur sevgisini kazanmaya çalıştığımız odur. Evet, ilahımız odur, mabudumuz odur, marşukumuz odur. Bizimle beraber olanlar bizim söylediğimizi söylemiş olur. Bizim söylediğimizi aslında onlar söylüyor, biz onların adına söylemiş oluyoruz. Bu sevgileri ondan dolayıdır. Onların gönlündeki feryadi dile getiriyoruz. Buna beraber gönül beraber olunca tesbihi beraber yapıyoruz. Hamdi beraber yapıyoruz. Şükrü beraber yapıyoruz. Allah'ın huzurunda beraber duruyoruz. Beraber Allah diyoruz. Buna beraber beraber Allah'a koşuyoruz. Evet, bütün mesele zaten bu beraberliktir. Allah beraber olun dediyse bu böyledir. Namazı cemaatle kılmanın hikmeti de budur. Bir araya gelip beraber Allah yolunda yürümenin hikmeti de budur. Beraber olmak, bir olmak. Rabbimiz bizi bir görmek istiyor. Beraber ol, görmek istiyor. Kardeş olarak görmek istiyor. Birbirimizi sevip bir olmamızı seviyor. Evet, onun için Allah hitap ederken ne buyurur? Kullarım. Evet, kullarım. Yani beni sevenler. Aşıklarım demek. Sevgimin peşinden koşanlar. Evet. Hep beraber koşmamızı istiyor. Koşarken birbirimize yardım edip aslında o aşkı birbirimize ikram edip aşk olmamızı istiyor. Bunu seviyor. Eğer Allah ben cinleri ve insanları bana abdolsun diye yarattımsa, onun da gönlünü gözünü abdolmaktan ayırmaması gerekir. Yani Allah'ı sevmekten, Allah'ın sevgisini kazanmak için çaba gayret sarf etmekten, her imkanı değerlendirip bunu kazanmaya çalışmaktan gözünü gönlünü ayırmaması gerekir. Bunun için yaratılmış. Bunun için yaratılmışsa bunu istiyor ondan. Başka şeyleri değil. Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz daha güzel yaparsınız dedi. Yaparsınız diye. Hanginiz mühsin olursunuz. İhsanda bulunur, bulunursunuz diye. Evet. Allah güzelliği seviyor. O çünkü el <gülüyor> esma yani bütün güzellikler bütün güzel vasıflar hepsi ona aittir. Hepsi onundur. Sen, sen de onu taşıyorsun dedi. Bize onun için bunu öğretiyor. Senin de bunu taşıman gerekir. Ne kadar? Gönlün kadar. Hayatı yaşadıkça, son nefese kadar güzel olman gerekir. Aşkın peşinden koşman gerekir. Rabbinin sevgisini, aşkını kazanman gerekir. Hatta öyle ki kendini bile artık görmemen gerekir. Yani bütünüyle aşk olman gerekir. Aşktan bir insan. Meleklerin secde ettiği bir insan. Allah'ın abdüm dediği Velim dediği bir insan. Dostum dediği bir insan. Allah'ın kulları üzerindeki murabi budur. Ama tercihi insana vermiş, öyle buyurdu. İman da bellidir, küfür de bellidir. Dilyen iman etsin, dilyen nankörlük yapsın. Yani bu nimeti yok saysın, kafir olsun. Programı sona gelmişiz efendim. Buyurun. Bir mesaj efendim. Efendim Yusuf Palta Avusturya'dan Neyleyim seni görmeyen gözleri Neyleyim seni düşünmeyen aklı Neyleyim seni sevmeyen gönlü Neyleyim sensiz hayatı Neyleyim sensiz aşkı Ben yokum sen varsın Gören de sen Seven de sen da sen Mahşuk da sen hem kardeşimize hem Avusturya'daki kardeşlerimize selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, Aşkı, muhabbeti, Zatının tecellisi, isimlerinin güzelliğinin tecellisi, Bütün kardeşlerimizin gönlüne olsun, üzerine olsun.